Evet sevgili kardeşim. bugün e, bir konu beraber odamızda işleyelim. Diğer e, tanıdığınız arkadaşlar gelmesini düşündüğünüz arkadaşlar varsa onları da çağırırsanız bir yarım saatlik bir program, e, bir konu işleyeceğiz bu konumuz. Rüya ve rüya ile ilgili e, Müslüman nasıl düşünmesi gerekiyor? Rüyanın gerçeği nedir? Rüya Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılır? Hadis-i Şerifler'de nasıl anlatılır? Rüya ile ne derece ilgilenmemiz gerekiyor ya da e, efendim makbul olan rüyalar, meşru olan rüyalar ya da meşru olmayan, e, çıkan ya da çıkmayan rüyalar şeklinde e, söyleyebiliriz. Evet sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> bildiğiniz gibi Sürey Yusuf'ta rüya ile ilgili e, beyanat var. Süre-i Yusuf'ta, Süre-i ve yine Süre-i Saffat e, 102-104-105'te de rüyalarla ilgili e, <gülüyor> ayet kelimelerde kerimelerde bazı e, bilgiler verilmektedir. Rüyanın e, uyanıklık halinde görülmüş şekli söz konusu e, rüya bura, bur, bu değildir. Dolayısıyla yani rüya uyulurken, uyurken e, yarı Ölüm diye bildiğimiz anda yapılan görülen rüyalar. Süre Yusuf'te İzgale Bismillah İzgale Yusuf li ya ya'ebet inni ra'i tuhada aşra kevkeben ve Şems ve alqamar ra'i tuhüm li sajidi. E, Ey babacım, babasına böyle seslendi. Ben e, rüyamda e, on bir yıldız ve bir güneş bir ay onların hepsini bana secde ederken gördüm. Qal <gâle> yabune babası eee Yakup Aleyhisselam da oğluna ey oğulcağızım la <gâle ya> taksu ruya'ke <buneye> kardeşlerine rüyanı anlatmayasın feyekidu leke kayda sana tuzak kurallar Inne şeytan şeytanel insani aduvun mubin çünkü şeytan insanın açıkça düşmanıdır. Şeytan o kardeşlerini kandırır da sana tuzak kurarlar. Sakın e, kardeşlerine bu rüyandan bahsetmeyesin dedi. Burada <gülüyor> peygamberlerin rüyasının e, doğru çıkmasıyla ilgili ve de peygamberlerin rüyalarının farklı oluşuyla ilgili bir e, tür mucize olduğunu görüyoruz. E, anlatma hususunda Kur'an-ı Kerim'in bakış açısını Rabbimizin beyanından böyle görmüş olduk. Efendim, ikinci sure, yani ikinci e, okuyacağımız sure, Saffat suresi 102-104-105'te e, şöyle geçmekte, bir, Bismillahirrahmanirrahim, Felemme belagam ma'ahu sa'ye, koşacak, yürüyecek duruma geldiğinde, gale ya büneyye, Demişti ki efendim <gülüyor> İbrahim aleyhisselam ey oğlum olacağız inni ara seni görüyorum filme uykuda enni azbahu seni kesiyorum e, fenzur ma tera ne düşünüyorsun e, senin gör görmen senin düşüncen senin bu e, konudaki görüşün nedir? Gale ya ebeti ey babacım dedi İsmail aleyhisselam if alma Tuğmer ne emrolundun ise rüyanda onu yap. E, bu, bu ayetin bu bölümüyle ilgili dikkatli e, incelediğimizde şu çıkıyor ortaya. Yani babasının bu rüyasından sanki haberdarmış gibi. Ama babasına da bir diğer anlamda çok değer veren, onun peygamber olduğunu çok iyi bilen, onun peygamberliğine sanki yardım eden ifadeler, onun babalığına yardım eden ifadeler dolu bir ifade onun için diyor ki yani babacım Böyle bir yüksek bilinçle söylüyor Babasının işini kolaylaştıracak bir ifade inşallah, i̇nşallah beni sana engel çıkaranlardan değil Sana yardımcı olanlardan bulacaksın Sabredenlerden bulacaksın Bu ayet-i kerimede de ee, rüyada gördüğü İbrahim Aleyhisselam'ın rüyadaki e, uyarılması Hani sen demiştin eğer bir oğlun olursa e, oğlumu e, senin yolunda kurban ederim demiştin O sözü kendisine hatırlatılmış ve üç defa tekrarın sonunda da İsmail Aleyhisselam ile bu görüşü bu rüyayı paylaştığında aman canım o rüyadır dememişler hem oğul hem baba birlikte anne de Hacer validemizle birlikte bunu ciddiye almışlar. Ve de Allah'a önceden verdiği sözün yerine getirilmesiyle ilgili e, o rüyadaki hatırlatmayı efendim e, birbiri aralarında, kendi aralarında bunu e, şimdiki deyimle tartışmışlar. Ve hepsi hep birlikte hem Hacer validemiz hem İsmail Aleyhisselam hem de İbrahim Aleyhisselam karara varmışlar. Ve nâ en ya İbrahim. Bugün için peygamberler için, peygamberlerin rüyası istisnai özelliği taşır, vahiyin anlamı da gelmektedir. Normal her insanın ve basit diğer insanların da e, rüyası bu ayet-i kerimeden e, böyle bir kesinlik ifadesi çıkmaz. Ama biz peygamberler bölümüyle ilgili, peygamberlerin e, vah gelen vahim bir kısmının rüya ile olduğunu bilmek açısından rüya ile peygamberliğin nübüvvetin birbirine ilişkisini anlama hususunda bu ayet-i kerimeleri okumuş oluyoruz. 3. ayet-i kerime de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve ne en ya İbrahime qad sattakr rüya inna zalike neczil muhsinin. Evet, biz İbrahim'e seslendik, nida ettik. Ya İbrahim senin rüyan doğru çıktı. Biz eh, ihsan sahibi, iyilik sahibi insanları böyle mükafatlandırırız. Bu ayet-i kerimede ve ayrı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de rüyasının eh, doğru çıktığını anlatan Süreyi Rahman'ın son ayetlerinde de, Efendim Süreyi Fethin eh, son ayetlerinde daha doğrusu efendim, düzeltiyorum. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası gibi rüyasının yani Mekke'den çıktığında e, kendisine rüyada gösterildi. Giri Mekke'ye fethederek e, Mekke'ye döneceğini e, yüz binlerce insanlarla birlikte döneceği gösterilmişti. Ve Mekke'nin fethi nasip olunca da o rüyan doğru çıktı diye Cenab-ı Hak ayet-i kerimede müjdeledi. Bu 4 e, ayeti ele aldığımızda rüya ile ilgili rüya ile ilgili e, peygamberlerin e, vahiyin derecesindeki bir rüyadan bahsettiğini anlıyoruz. Yani peygamber olanların rüyasıyla evliyanın rüyası aynı değildir. Normal Salih insanların rüyasıyla Efendim günahkar insanların rüyası aynı değildir. Bunlar arasında derece e, ve kesinlik yönünden farklar vardır. <gülüyor> bir hadis-i şerif ya da birkaç hadis-i şerifle konuyu açıklık getirmesi babında İnne'r risalete bennubu ve tekadin kat'aat. Risalet ve nübüvvet benden sonra kesilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fela la ba'di ve Benden sonra ne bir Rasul vardır, gelecektir ne de bir nebi ve bakın mübeşşiratı rüya rujul lillüslüm. Lakin e, müjde dolu e, rüyalar müslüm e, Müslüman ve erkeğin Müslüman kişinin görmüş olduğu beşaretli rüyaları vardır. O vehie cüzümin eczae nübüvet nubuvet e, cüzlerinden parçalarından bir parçadır bir rüya. Nasıl ki ee, rü, e, nübüvvet ve mucizelerde o, nübüvvet müjdesi olarak gelen rüyalarda görü, görünen rüyalarda müjdeler var ise e, onun gibi müjde veren bazı e, rüyalar salih insanların göz, gördüğü, göreceği rüyalar vardır. Bu rüyalar da e, nübüvvetin cüzlerindendir. <gülüyor> Bu e, konuyla ilgili Başka bir hadis-i şerifle rüya saliha cüz'ün min hasetin ve işrine cüz'ün minel mine nübüve ee, salih bir kadın ya da erkeğin rüyası 25 cüzden bir cüzdür. nübüvetin 25 cüzünden bir cüzdür. Başka rivayette de efendim 40 cüzünden bir cüzdür. Başka bir rivayette 60 cüzünden bir cüzdür derken bunları niye böyle ee, mesela başka bir y ri Ruel min siteti ve Erba ve 46 cüzünden bir cüzdür Muhtemeldir ki bunu anlarken şöyle anlamak lazım bir e, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın e, kaç senelik peygamberlik döneminde bu şunuu söylediyse o sene ile ilgilidir Çünkü Peygamberimiz birinci senede nübüvetin birinci senesi derece olarak da böyle kabul ediliyor İkinci, üçüncü dördüncü ve 24 25 23 sene dediğimiz zamanda da e, nübüvetin tamamı kastedilmiş oluyor Dolayısıyla burada eğer ki bunun üstünde 46 şeklinde söyleniyorsa bu mubaladadan kinayı olarak söylenmiştir yani nübüvetin e, birçok dereceleri vardır bereketleri vardır bunlardan bir kısmı işte rüyada böylece görünür manasında mübalağa ifade etmek içindir. Evet bazı alimler bunu derece olarak değerlendirmiştir yani 46 dereceden diğerlerine göre 60 dereceden 70 dereceden şu kadar küsur dereceden bir derecedir şeklinde rüyaların nübüvete çok yakın beşaret e, ve ee, sadece insan göründüğüyle bir insan değil, görünmeyen varlıklarla ilişkisi olan bir insandan bahsettiğimiz için böyle an anlatılmıştır. <gülüyor> Yine rüyanın çeşitleriyle ilgili İbn-i Macede geçen bir hadis-i şerifte ''İnner rüya selasün'' ''Üç çeşit rüya vardır.'' diyor. Minha Şeytan li yhüzune bıha Adem. Adem'in çocuklarını hüzün ve keder'e boğmak için Şeytan'ın hile ve tuzaklarından olan rüyalar vardır. Ve minha ma yehüm bıher ra julifiye Bir takım rüyalarda vardır ki bir insanı uyanıklık halinde yarı uyanıklık yarı uykulu halinde iken ve hem, vehminden dolayı feerahu fi onu uykusunda görür ve böyle bir rüya türü de vardır Uy, Uyku ve uyanıklık aras arasında yarı vehim karışıklı rüyalardır ve cüz min sitta ve erbağine cüz emmine nübüvem ve bir e, diğer kısmı da vardır ki bunlar 46 e, cüzdür ve bu 46 cüzden bir kısmı da efendim nübuvvet cüzüdür. Dolayısıyla nübuvvet de bunlardan bir cüzdür. Şimdi bu şekilde anlaşıldığında rüyanın çok farklı ve çeşitli boyutlarından bahsediyoruz. İnsanlar için derece, makam ve seviye ne kadar çok ise elbette onu gören insan da o derecelerde gördüğü için rüyalar da ona göre farklı kazanmaktadır. <gülüyor> Ahir zaman yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen yalan çıkmayacak olacak. Çıkmayacak derecede net ve kesin olacak. Onların rüyacı en doğru olanı verdiği haberi itibarıyla en doğru olanıdır. Müminin rüyası peygamberlik müjdelerinin 46 cüz'ünden bir cüzdür. İbn Mace'de geçen bu hadis-i şerif bize ahir zamandaki çok rüya görülmüş olmasının iki tane nedenini anlatıyor. Birisi ahir zamandır, ikincisi o günün insanlar için artık başka türlü yollar kalmamıştır. Nübüvvet yolu kapanmış, Risalet yolu kapanmış, diğer yollar kapanmıştır. Dolayısıyla tek geriye kalan melekler alemiyle, makamlar alemiyle ve Allah'a yönelik yalvarış ve dualarla ilgili e, makamdır ki bu da rüya, salih rüyalar alemi kalmıştır. İyi rüya, kötü rüya, rüyanın kendisi görüldüğü e, şeyler itibariyle olduğu gibi bir de gören kişinin kişiliğiyle ilgili yakından ilgisi vardır. Gören kişi çok yalan söyleyen ve yalancı rüya ile tanınmış meşhur olan biri ise Elbette o rüyanın çok doğru olduğunu bekleyemeyiz. Rüyada gören kişinin salih olup olmadığı, efendim rüyaya ehil olup olmadığı e, konusu sürekli tartışılmıştır. Evet sevgili kardeşlerim, salih bir insanın rüyası Allah tarafından bir müjdedir. Bu da yine nübüvvetin elli cüzünden bir parçadır. Burada da nübüvvetin çok farklı boyutlarda farklı cüzlerinin olduğunu anlıyoruz. Royal müslümün <gülüyor> salih cüzün min sebeine cüz minen nübüvve yine salih insan salih müslümanın gördüğü rüya çıktığı zaman işte bu peygamberliğin yetmiş cüzünden bir parça diye kabul edin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu aslında şöyle de anlayabiliriz. Yani siz bunu 70 de 1 ile ilgili bir müjde elde ettiniz. 70'de bir. Bunu peygamberlerdeyse efendim %100 diye düşündüğümüzde 70 ile çarpmamız gerekiyor. Siz bu rüya yoluna ne kadar müjdeleniyorsanız, ne kadar seviniyorsanız bilginin esasına ulaşma hususunda kesinlik hususunda ne kadar büyük bir müjde elde ettiniz ise işte peygamberlik çarpı 70 daha fazla donanıma sahipti. Onların rüyaları daha kesin, daha doğru ve daha doğru çıkan efendim rüyalardı demek manasında gelir. Evet sevgili kardeşlerim. Ubade bin Es Samit'ten rivayet edilen bir rivayette ben Allah'ın Resulüne noksan sıfatlardan münezzeh bulunan Allah'ın dünya hayatında ahirette onlar için müjdeler vardır. Ayetindeki müjdeleri ne manaya geldiğini sordum. Evet hem dünyada hem de ahirette inananlar için müjde var ayetindeki. Dünyadaki müjdenin ne olduğunu sordum diyor. Cevap olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o müslümanın gördüğü veya ona gösterilen sarih salih rüyalardır buyurdu. Efendimiz sallallahu anselim. <gülüyor> salih rüyaları müminin dünyadaki müjdeler müjdelenmiş halidir. Bu İbn Mace'de geçen bir hadis-i şeriftir. Yine İbn Mace'de geçen başka bir hadisi şerifte ey yuhennas innehu lem yebqa min mubessiratın nebiyyet illa rü'ya salihah yaraha'l muslim ev turalehu buyurulmuştur. Yani ey insanlar, Müslümanın gördüğü veya gösterilen salih rüyadan başka peygamberlik müjdelerinden bir şey kalmadı. Dolayısıyla peygamberlik kapandı, bitti, tükendi ancak size ne kaldı? Ee, efendim, salih rüyalar ve keşif yolu. İnne, keşif yolu nereden çıkarıyoruz? Yani az önceki yakaza halindeki rüyalar keşif demektir. İnnel rû'yâ teqav alâ mâ tu'abber ve meselü zâlike meselü racülün refâ riclehu fehu yenteziru meta yed'a'a Rüyaların tabiriyle ilgili, hangi rüya ne anlama geliyor, kime tabir ettireceğiz ile ilgili? Fezül Kadir'de geçen bir hadis rivayetinde, ''Bir rüya tabir olunduğu ifade üzerine vuku bulur. Tabir eden kişi iyiye tabir ederse iyiye çıkar.'' Tabir eden kişi bilmeden yanlışlıkla tabir ederse, yanlış yorumlarsa o aynı zamanda yanlış şeyin, istemediğiniz şeyin daveti anlamına gelir. Onun için siz siz olun, ehli olmayan insanlara rüyayı tabir ettirmeyin. Çünkü rüya tabir edicisinin Müslümanların sorumluluğunu taşıyabilen salih insanlar olması gerekir. Böyle olmadığı zaman insanların salih rüyasına haset ederse kötü yorumlar ya da kötü bir rüyaya karşı iyi tefeül yapması gerekir. Yani rüyayı iyiye yorumlaması gerekir. Onu da yine hasedinden yapmadığı için her iki tarafta da rüyayı tabir ettiren kişi kaybetmiş olur. Bu hadis-i şerifte dikkat etmek lazım olduğumuzu anlatıyor. Biriniz rüya gördüğünde onu hayır ha veya tabir hususunda alim bulunan bir kimseden başkasına anlatmayın buyuruyor. Er-ruya salih minallah vel hulm mineş şeytan. Salih ve sadık rüya Allah'tandır, kötü rüya ise şeytandandır. Yani orada salih rüyada bizim herhangi bir dahli tesirimiz yok mudur? Elbette bir şeyler vardır. Ancak orada o sebeptir, orada kulun vazifesi Allah'ı görmesidir, Allah'a şükretmesidir. Onun için onu Allah olarak bilir. Ama kötü rüyada da kendisinin de elbette bir hatası olabilir. Ama genellikle orada müsebbip, kötüyü isteyen, bizim karinimiz olan, yanımızda bulunan, bizden uzak durmayan şeytandır. Dolayısıyla şeytanı hedef bilirsek, biz kendimizi tevbe etmek ve Allah'a yönelme imkanı olur. Onun içinde onu şeytandan bileceğiz. Fe iza şey'en yekrahu fe lynfis hayne yestayqizu en yesareh salasan vel yeta'azz billahi min şerrıha fe Biriniz hoşlanmadığı bir düş, rüya görürse Uyandığında sol tarafına üç nefes üflesin ve onun şerinden Allah'a sığınsın. Zira o böyle yapıldığı zaman zarar veremez. Kim o şeytan? Başında çünkü şeytandan olduğunu söyledi hadis şerif. Demek ki rüya ile ilgili bilinmesi gerekenler itibarıyla bir rüyanın e, müsebbibi olarak e, sebepler olarak. Efendim rahmani ve şeytani olduğu gibi iyi ve kötü insanların vehim ve gaileleri, düşünceleri, sıkıntı halleri de olabilir. İkinci bir hususta ile ilgili tabirini herkese açmamak, herkese den tabir istememek lazım. Ehil olmayan insanların bazen hasedi, bazen küçük duyguları, bazen de kibiri, sen bu rüyayı görmeye layık değilsin demelerin neticesinde ya da hasedin neticesinde sizin rüyalarınızı size kötü yorumlayabilirler. Erruya selasun diye baş, az önce okuduğumuz rüyayı da 3 bölümde ayırmıştım. Bunun sebebi de çünkü insanlar da genelde üç kısma ayrılır. Peygamberler, salih insanlar ve diğer insanlar. Peygamberlerin her rüyası doğru çıkar. Çok defa görüldüğü gibi onlarda hemen tatbik ederler. Bunlar bazen vahiy manasındadır. Zira onların rüyası da vahyin bir koludur. Bazen de tabire muhtaç olurlar, tabirde ederler ya da ettirirler. Salihlerin rüyasında ise galip olan hüküm doğru olmasıdır ama bazen de yanlış da olabilir. Bazen tabire ihtiyaç duyulmayacak derecede açık ve net rüyalar görürler ve çıkar. Bazen de böyle olmayabilir. Ama temelinde ise ilham vardır. Yani Allah'ın onların beynine, kalbine koyduğu bir mana vardır. Öylelikle o rüyayı görürler. Diğer kimselerin rüyası ise kalpleri hem şeytana hem de Allah'a açık olduğu için bazen şeytan bazen de Allah'tan gelen bilgiler olur bu karışıklık ve vesvese arasında doğrunun ne olduğunu da bilemez durumda kaldığı için onların kendi rüyalarıyla ne övünmesi doğrudur ne o rüyalar hakkında kesin hüküm çıkarması doğrudur. Bu açıdan rüyalarla ilgili insanın hani bir su hangi maddeye konursa onun rengini alır olduğu gibi rüyada suya benzer. İlim de suya benzer. Kötü adamda ilim Çirkin durur. Aslında suyun bir suçu yoktur. Çünkü kap kirlenmiştir. İyi adamda ise su berraktır, nurludur, parlaktır, temizdir, içesimiz gelir. Onun gibi salih insanların ahlakı, güzel, davranışı, güzel insan üzerindeki güzellikler de Allah'ın nimetleri de güzel görünür. Ve doğrusu ona da o yakışır. Er-rû'ya sâliha <Sessizlik> minallah, salih rüyalar Allah'tandır. Ve rüya su' mine'ş şeytan. Kötü rüyalar da bizi korkutan, üzen rüyalar da efendim şeytandandır. Fe men ra'a ru'yen fe kalleha minha şey'en felyenfis an yesarihi vel yetavvez billahi mine'ş şeytan la tudurre ve la yuhbir biha ahaden. Evet, yukarıdaki hadisin aynısı ama burada ilave yani Allah'a sığınsın, şeytandan uzak dursun ve sağına soluna ayetel kürsi, felak nas okuyarak üfürsün. Şeytan ona zarar vermez <gülüyor> ve kimseye de anlatmasın diyor. Burada ilave olarak farklı kimseye o kötü rüyayı anlatmaz. Çünkü kötülüğün dışa vurumu yayılması Allah tarafından istenilmeyen bir durumdur. Eğer iyi bir rüya görürse diyor, Fe yine ra'a ru'yan haseneten ve la yuhbir biha illa men Sevdiğiniz insan dışında kimseye bunu anlatmayın. Müjdeli rüyaları olur ki onlar haset olur, çekemezler, sizinle aranızda açılmaya sebep olur. Bu açıdan da iyi rüya iyi insanlara, kötü rüya da iyi insanlara anlatılır ve onlardan tabir istenilir. Rüya, bir rijal tairen, malm nü abber. Fizde abberet vakat, ve la tucusuha illa alazin evzi rayin. Sevgili kardeşlerim, bu hadis şerifte çok ilginçtir Fazıl Kadir kitabından naklediyorum. Rüya tabir olunmadıkça kuşun ayağı üzerinde durur gibi durur. Tabir olunduğu zaman ise. O gerçekleşir. Zamana dönüşür, zamanı gelince gerçekleşir. Rüyayı sevdiğin kimseden veya tabir hususunda bilgi sahibi olan kimseden başkasına anlatmayın diyor. Sevgili kardeşim, demek ki doğru rüya, rüyanın doğrusu, güzel rüya ya da güzel insan birbirine yakışan şeydir. Bizler de eğer ki iyi bir rüya gördüğümüz zaman ulu orta herkese anlatmamız durumunda bazı sakıncalarla karşılaşmış oluruz. Bunlardan birisi de o kötü halin gelmesini davet çıkarmış oluruz. İbn-i Mace'de geçen bir diğer bir hadis şerifte şerifte اِذَا لَعِبَ bi بِأَحَدِكُمْ fi مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّسَنَّ بِهِ النَّاسِ Şeytan birinizle rüyada sizinle oynarsa o durumu sakın insanlara anlatmayın. Demek ki şeytani korkular, vesveseler, şeytanın, efendim, şeytanın gösterdiği rüyalar asla diğer insanlara anlatılmamalı. Ne yapmalıyız? Ayet-el kürsü, felak nas ve sağımıza, solumuza üfürerek kendimizi efendim o sıkıntılı halden kurtarmak ya da böyle bir halin gelmesinden Allah'a sığınma durumundayız. Sevgili kardeşim. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Arabi kendisine geliyor. Câbir radıyallahu anh'tan yapılan bir rivayette caa arabiyun ile Nebi sallallahu sellem, hmm. buyurdular ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya <gülüyor> resulallah ra'itu fil menam kenni ra'si duriban fetakhrace fetakhrace feştettet ala esadihi فقال la tuhaddisinnas bi tala'u'l şeytan bik fi menamike yani Câbir radıyallahu anh'dan yapılan bu rivayette ey Allah'ın Resulü rüyada sanki kılıç ile başıma vuruldu da yuvarlandı gitti. Başım yuvarlandı gitti. Onun üzerine onun tesirle şiddetle sarsıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz ona, Arabiye rüyanda şeytanın seninle vaki olan oynamasını Sakın halka, diğer insanlara haber verme buyurdular. Yani bu şeytani bir rüyadır, seni korkutmak istemiş, seninle oynamak istemiş dedi. Sevgili kardeşim, az önce rüyanın herkese anlatılmaması konusunda, rüyada ehil olan, seni seven, güvendiğin insanlara anlatılma konusunu işledik. Bu da çok mühimdir. La تَقُشُّ الرُّعْيَا اِلَّا alimin evnasen. Alim ve nasihatıyla bilinen insanlar dışında kimseye rüyanızı anlatmayın. Rüyanın çeşitli farklılıkları yani çeşitli rüyalarla ilgili bir rivayeti de sizinle paylaşmış olalım. Sevgili kardeşlerim, rüya üç kısımdır diyor. Birisi, hak ve doğru çıkan rüyalar, Rahmanidir. İkincisi, nefs, insanın nefsini anlattığı, yaşadıklarını gördüğü rüyalardır. Ve bir üçüncüsü de, şeytanın kendisine eziyet vermek istediği rüyalardır. Bu rüyalardan iki tanesini görürse, yani bu şeytanın gösterdiği, ve kendisini üzen rüyalar ve şey kendi yaptıklarıyla ilgili rüyaları görünce diyor kalk, abdest al, namaz kıl diyor. Bu da çok ilginç bir rüya. Ee, Hadis-i Şerif. Men kezebe fî hulmihî kulli fe yömel gıyameti akdeş Yalan yere rüya uydurmak ya da yalancının rüyasını yaymanın da günah olduğunu güvenilmeyen insanların rüyalarının aktarılmaması gerektiğini söyleyen bir hadis-i şerif rivayeti Tuffetül Ahvazi kitabından kim ki diyor herhangi bir ahlakına güvenmediğin kişinin rüyasını aktarırsan bu günah olarak anlatılıyor kıyamet gününde o kişiye bundan sorumlu tutulacaktır diyor Men kezeb fe hulmihi mutaammiden felyetebbe ma qadahu minen nar kim kastan bilerek rüyasına yalan karıştırıp söylerse ateşten oturacak bir yer cehennemden hazırlamış olur diyor. Demek ki rüyanın içerisine yalan katmak, mübalaga yapmak, insanları biraz da güldüreyim diye ilaveler katmak suretiyle ya da insanların güvenini sağlamak için İnsanların üzerinde tesir gücü sağlamak için ilaveler katarsa bu meşru olan, makul olanın dışına çıkmış ve yalan olarak kabul edilmiştir. Kim ki böyle yalan söylerse diyor kıyamet günü yerini hazırlasın. Rüyada görülen şeylerle ne görürsek hayırlıdır, ne görürsek hayırlı değildir gibi sorulan sorularda rüyada süt görmek ilme, sünnete, Kur'an'a delalet eder. Süt içilmesi helal bulunan koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvanlardan birinin sütü olduğu durumda bu manadadır. Vahşi hayvan sütü dinde şek etmeye delalet eder. Aslan sütü düşmanlıkla birlikte gelen mala demek, mala delalet eder demektir. Köpek sütü korkuya ifade eder. Kedi veya tilki sütü hastalığa, kaplan sütü de düşmanlığa delalet eder diye Feyzül Kadir'de bir efendim rivayetten bahsediyoruz. Rüya'nın bir diğer rivayette yine aynı kitapta altı çeşit olduğunu anlatıyor. El hayrun vel ba'iru harbun vel lebenu fitratun vel kudratu yani rüyalarda ne görürsek ne manaya gelirle ilgili verilen bilgiler arasında tabii ki rüya tabirleriyle ilgili geliş kitaplar vardır ama biz kaynak itibarıyla eskiden beri var olan bazı özel rüyalara verilen değerler maddelerle ilgili yorumları tabirine temel oluştursun diye bunları da birkaç kelimeyle izaha çalıştıktan sonra çok özel durumla ilgili bir şey anlatacağım. Onu da unutmayın. Rüyada görülen başlıca altı şeyden bahsediyor. Bir, kadın. Hayır, deve, harp, süt, İslam fıtratı üzere bulunmak demek manasındadır. Yeşillik, cennet, gemi kurtuluş hurma ise rızık bolluğu ile tabir edilir. Kane yuabberu alel esma Yine aynı kitapta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rüya tabirinde rüyayı isimler üzerinde durarak anlamların üzerinden yorumlar yapardı. Dikkatliyorum. Gördüğü şeyin isimleri ne manaya geliyorsa onun üzerinden onun manası üzerinden yorumlar yapardı. Bu rivayette tabir etmek için rüya tabircilerinin dikkatini çekmiştir zannediyorum. Ve çoğu zamanda tabirlerde Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a hadis-i şeriflerin dikkate alınmıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rüya tabiriyle ilgili yapılan, ondan yapılan bir rivayette e, Ebu Davud'da geçiyor. Onu okuyalım. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece rüyamda şöyle gördüm. Sanki biz Ukbe bin Rafi'nin evindeymişiz. Bize Tab oğlu Rutab. Efendim, rutap denilen adı verilen cinsten yaş hurma getirildi. Bunun manası güzel sonucu olan ahirette bize mahsus bulunduğu ve dinimizin tamam olduğu manasına tevil ve tabir ettim. Bir hurma getirmiş, bir cins hurma. Ve o hırmanın tabirini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, vahyin tamam olduğuna anlamış. Böyle yorum yapmış. Peygamber Efendimiz rafi isminde yücelik, ukbe adında da güzel akıbet, Tap isminde de kemal manasını alarak üçünü birleştirerek rüyayı tabir etmiştir. Yani Güzel bir akibet, tam bir iman ve kemal derecesinde bir din ve tamamlanmasıyla ilgili bir yorumu üç kelimeyle çıkarmış ve bundan sonra artık dinimizin tamam olduğunu beklemeye başlamış. Ondan sonra da et kelime geliyor. El yevme lekum dinekum. El yevme etmemtulekum dinekum. Nemeti varadtu lekum el Evet. Sevgili kardeşim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyalarla ilgili birçok rivayetler var. Bunları inşallah başka zamanda i̇bn maceden yapılan rivayetler var. Diğer kitaplardan, diğer hadis kitaplarından yapılan rivayetler var. Bunlar aslında bir tanesini okuyacağız. Bugün rüya ile ilgili Efendimiz sohbetimizi bitirmiş oluruz inşallah. Kan kabus قال ام الفضل يا رسول الله رايتك في بيتي عضبا من اذاك قال خيرا رايت زي فاطمه غلاما فترضيه efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler kabus'tan rivayet edilmişti ki ummu Fadıl şöyle dedi ey Allah'ın Resulü rüyamda gördüm ki sanki sizin Uzuvlarınızdan bir uzvunuz benim evimde imiş. Resul-i Ekrem buyurdular ki, Hayır, güzel bir rüyaymış, hayır müjdeliyor. Güzel bir rüya görmüşsünüz dedi, Kızım Fatıma bir oğlan dünyaya getirecek, Sen de ona süt emzireceksin buyurdu. Evet, demek ki rüyalarda bu şekilde, Rüyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmekle ilgili bir hadis-i şerifte ''Men ra'ani fil menami'' ''Uykusunda kim beni görürse fekad ra'ani beni görmüş olur.'' ''Fe inne şeytane la yetemesselu bi'' ''Çünkü şeytan benim e, suretime temessül edip görünemez.'' Kim beni uyku halinde, rüyada görürse yakın bir gelecekte, ahirette de, uyanık halde de beni görecek demektir. Şeytan beni suretime temsil edemez. Dikkat buyurulursa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş olmanın bir diğer anlamı da, mesajı da ahirette görmekle ilgili müjde olduğu anlaşılıyor. Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi, Rüyanın çeşitleriyle ilgili üçe ayırmıştık. Yani insan nasıl üç gruba ayrılıyorsa rüyalarda insan gördüğüne göre bu şekilde genelde bir taksimat yapılabilir. Öyleyse insanların salih insanların kaç çeşidi vardır diye sorsak bin bir çeşit salih insanlar vardır. Kimi ilmiyle, kimi ameliyle, kimi bilgisiyle, kimi ahlakıyla ve de çok yönlü bir insan taksimatına tabi tutabiliriz. Bu ne demektir? Demek ki rüyalar bu üçün üzerinde ya da bunun altında çok daha farklı bölümlere taksim etmek gerekir. Böyle olunca diyelim ki sadece ilim adamı olduğunu düşünelim. Bir kısımda hiç ilimle ilgisi yok ama salih insanlar olduğunu düşünelim. ve Bir kısmı da hem ilim adamı hem salih olduğunu düşünelim. Efendim bir kısmını da bunların hiçbiriyle ilgisi yok. Dünya adamı olduğunu düşünelim. Elbette bunların rüyasıyla ilgili de farklar olacaktır. Nefsin emaresinde onun köleliğini yapan bir insanın gördüğü rüya elbette o kadar açık ve net veyahut da çok daha itibar edilmesi gereken bir rüya olmayacaktır. Diğer bir açıdan nefsi Allah ile konuşabilecek duruma, onun emrine hazır ve onun için bir sürü feragatlar yapmış durumda ise onun rüyası da elbette cahil bir insan ve inançsız ve amelsiz, ihlasız bir insan rüyası gibi itibar görmeyecektir. Farklı görecektir. Bu açıdan da rüyaların kişinin kişiliği ile ilgili, ameli ile ilgili, imanı ile ilgili yakın bir ilişkisi vardır. Bunu çok iyi bilen insana sosyal hayatta e, hukuk danışmanlığı ya da sosyal hayat danışmanlığı yapanlar dikkat ederler. Köyden gelen bilgisi az ya da çok veyahut da işte kalite e, bakımından, kültür bakımından, insanlık bakımından, iman bakımından hangi bölgeden hangi kalitede insan geldiğine çok dikkat ederler. Yorumlarını ona göre yaparlar. Bu açıdan da bunu değerlendirmek lazım. Rüyanı e, efendim Gören kişinin kim olduğuyla ilgili dikkatli bir sezmek, ön sözü sahibi ya da kişileri araştırmak, ön bilgi sahibi olduktan sonra rüya tabir edilir, özel rüyalar. Sevgili Kadişem, elbette rüya çok şey demek değildir. Rüya bizim için delil değildir. Yani bizim için derken ben gördüm onu, onun bana muhakkak bir işareti vardır, onu, doğru. Ama ben bunu böyle gördüm diye muhakkak çıkacak, ...çıkması gerekir diye düşünmemek lazım. Kötü rüyaları kesinlikle çıkmayacak diye düşünüp inşallah çıkmaz diye düşünmek lazım. Hiç kimseye anlatmamak. İkinci bir husus rüyaların çok iyi olduğu durumda da oradaki müjdeyi anladığı isek, yorumladıksa bu durumda başka kimseye anlatmaya lüzum yok. Çünkü o rüyaların iyi olan rüyaların salih amele benzer. Salih ameli başka insanlara paylaştıkça o salih amel düşer, azalır ve kirlenmeye başlar ve kaybederiz. Yani o müjdeyi kaybetmiş oluruz. Bu açıdan nimetin kaybolmaması için daha fazla o rüyalarla sürekli görebilen ve ondan yararlanabilen insan olabilmek için o rüyayı ehil insanlara anlatıp ondan sonrasını başka kimselere ulu orta orada burada anlatmamak lazım. Çünkü bu Allah'ın bir nimetidir. Böylelikle birkaç cümleyle izaha çalıştım. Salih insanların görmüş olduğu rüyaları elbette efendim dikkate alırız ama bu ilim ifade etmiş eden bir rüya delil olarak kabul edilen bir rüya diye kabul edilmez. Onun için İslam'da kaynaklar itibarıyla kıyastan istihsandan başka bir efendim delil yoktur. Akıl elbette delilin ortaya çıkması için bir Kaynaktır ama ortaya delil çıkarabilmek için akıl olmadan mümkün değil. Bu açıdan da akli deliller diye bir delil söz konusudur. Bunu baz alırız. Tevatür yollu nakiller ilmin kaynağı olarak baz alınır ve de beş duyuyla ispatı mümkün olan mücerrep ilimler, mükteseb ilimler de ilmin kaynağı olarak baz alınır. Bunların dışındaki rüya ile gösterilmiş şeyler ise kişinin kendi ve çevresini bağlar ilmi kaynak olarak bunlar gösterilmez eğer bir ilmi kaynak kişinin kendi keşfine dayalı bilgi olarak sınırlı kalırsa buraya biz fazlaca değer vermeyiz o kişi kendisi buradan ne anlam çıkarırsa çıkarır ona göre davranır burada da ölçümüz İslam'ın geneline aykırılık teşkil etmemesi gerekir eğer İslam'ın genel yorumuna aykırılık teşkil ederse o zaman alimlerin, kelam alimleri ve diğer fıkıh alimlerin, hadis alimlerin o kişiye müdahil etme, müdahil, etme hakkı doğar, vazifesi doğar. Böylelikle rüya ile ilgili sınırlı bilgiler itibarıyla bunları efendim, e, paylaşımda bulunduk. Cenab-ı Hak bazı kardeşlerimizin bu isteği üzerine, rüya üzerine bir konuşma yapar mısınız demişlerdi. Odamızda da böyle paylaşmış olduk. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun. Allah'ın güzel kulları. Güzel bir e, gün ve cuma günü Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm. Yemek hazır mı? rüyamsı almış çıkmaz mı yani? İlla mı gerekiyor ya? Evet, rüyayı anlatmak rüyanın ne anlama geliyorsa ne, ne şekilde yorum yaptıysak o şekilde de çıkmasını davet etmiş oluyoruz. Yani hani az önce rivayette gördük. Kuşun şeyisinde ayağında, ayağında onunla fazla ilgilendiğin zaman onu davet ediyorsun. Dolayısıyla rüyaların eğer ki iyi olup olmadığından e, yorum yaptıktan sonra emin değilseniz başka kimseye anlatmayın. Ya da biliyorsanız bu kötü bir rüya, hiç anlatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sağımıza, solumuza ayetel küsü, felak okuyoruz ve üflüyoruz. Ya Rabbi bu kötü rüyaya çıkmasın, e, kimse zarar görmesin diye. Biliyoruz ki bir, bir kardeşin hakkında onun üzerine kötü bir rüya gördün. Dolayısıyla bunun çıkmaması için dua etmek... Güzel ameli salih'tir. Güzel bir davranıştır. Eğer ki bunu böyle yapmazsanız o kardeşimizin üzerine bu kötülüğün gelmesini istemiş duruma düşeriz. Evet, evlendiğimizde işte yağ göğüştü. Bir gün sonra hocasının evinde gelmişleriz ya. Evet. Mesela o adam bu gördüğü yağ yediği anlaşılsaydı. O onun işte doğumunu evinde emzirmeyecek miydi? Anlattığı için Neşmişik bilgilerin. Evet. Sarı Ömer kardeşim geç geldin. Biz bu konuyu cevap verdiğimiz için tekrar yine cevap vereceğim sana da. Onun için ben e, gördümse de e, o soru az önceki siz gelmeden önceki verdiğimiz cevaplardan. E, rüyayla amel edilmez. Ama kişi amel edebilir. Ama diğer insanlara amel etmesi için delil kabul edilmez. Yani ben bu rüyayı gördüm sen bunu yap diyemeyiz. Evet. E, şimdi ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı durumu var. O kişi bunun kötü mü, iyi mi olduğunu bilse de peygamberimize sorabilirdi. Ama ondan sonra başka kimse söyleme diyor. Aynen Yakup aleyhisselam oğlu Yusuf aleyhisselama ne diyor? Bu rüyanı kimseye anlatma diyor. Çünkü Yusuf aleyhisselam içinde azıcık bir e, rüya ne demek manaya diye bir soru vardı. Onu babasını açtı. O da bu işe iyi anlatıyor. Ve dolayısıyla ona güzel rüya anlattıktan sonra kardeşlerine anlatma diyor. Çünkü şeytan düşmandır, aranıza girmek ister diyor. tamam Yusuf O sultanı Ha sen işin bu tarafındasın. Yok, şimdi şöyle bir şey var. Felsefede İleri giden her şey geri gelir der. Ama gerçek hayatta ileri giden bir daha geri gelmez. <gülüyor> Onun için tekrar cümlemi söyle bak. Felsefede düşündüğünüz her şey doğru çıkmaz. Madem öyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı öyle oldu diyemezsiniz. Bunun hepsi kaderdir yani. Öyle olacakmış da öyle oldu diyeceğiz. Yani işte <gülüyor> İşte sormasaydı çıkacaktı. Sür çıkmasaydı soracaktı. Böyle bir şey olmaz. prensip nedir? Usul nedir? Usul şudur. Bir, Efendim, bilen kişi anlatacaksın. Ondan başka kimseye anlatmayacağız. Bu ne demektir? Yani ben yani işte böyle iyi rüya diye düşünüyorsun ve herkese anlatıyorsun. Ondan da yararlanmaya çalışıyor falan. Bak birkaç tane sakıncalar var. İkincisi, sen onu yaptıkça eğer kötü çıkacaksa o kötü kötüyü de davet etmiş oluyorsun. Kötü bir şey. İyi çıkacaksa, zaten gelecekse gelecek, kaderse çıkacak. Ama ne olacak? O iyi olan şeyle ilgili de daha çıkmadan onu bitirmiş, tüketmiş oluyorsun. Ondan yararlanmaya çalışıyorsun. Ona da lüzum yok. Bir iki kişi arkadaş, güvendiğin adama anlatırsın. Ondan sonra ulu ortaya ben şurayı gördüm, bu falan buna demeye lüzum yok. Efendim bu ortamda da yine mükaşefe ile, keşif yoluyla, Rüya yoluyla bir şey ayan olunca işte bunu herkes beni tanısın, ben buradan veli oldum, şöyle bunu diyen adam zaten <gülüyor> toptan yüzde yüz kaybetti. Bunu diyen adam veliliği bırak, yani tamamen rezil olur. Ta ki toplum da onu rezil edene kadar bu kişi devam ederse toplum da onu rezil eder. Onun için ehli keşif, ehli huzur, bu işin ehli olanlar asla kendi gördüğü rüyaları İlle bir zaruret var ise bunu onlar ölçüsünü bilir. Onun dışında ulu orta ben böyle rüya gördüm, böyle veli, böyle böyle makama çıktım, böyle veli oldum, böyle şey oldum, böyle bu şekilde demez. Bunu dediği andan itibaren o fasıktır artık. Onun için hani şeytanın kibirlenmesi gibi bir şey. Evet. Öyle evet. O şekilde babası yorum yapıyor yasını. Aynen aynen. İşte e, şimdi mesela Mısır'a diyor işte sultan olacak sana. işte böyle ilgiyet bıraktı olacak. Yani, Kardeşleri tamam da <gülüyor> kıskanıyor e, Babası tabii ki rüyası o şekilde yorumladığı için yani, Mısır'a sultan oluyor. Gerçekten de gidiyor bıraktı bırak, İşte Geliyor oluyor. şimdi ben de diyorum ki eğer eee Yusuf Aleyhisselam babasına rüyasını anlatmasaydı bunlar yine gerçekleşecek miydi? Yani işte orada ben de sana diyorum ki rüyayı gördüğü için böyle olmuyor. Yanlış yerden e, cümle kuruyoruz. Sen cümle içinde diyorsun ki rüyayı gördüğü için böyle oldu. Hayır. Öyle olacağı için rüyayı gördü. E bak farklı yerden bakış Onun için yani kelamda felsefe ile kelamı karıştırmayın. Hayır anlatmasa da olacaktı. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O insani bir davranıştır. Madem olacaktı rüyayı niye gösterdi Allah? Onda da bir hikmet var. Ki hikmet nedir? Onu ona hazırlamaktır. Olup olmamayla hiç ilgisi yok. Oradan baktığınız an çıkmaza girersiniz. Onun için İslam'a felsefi yaklaşım ya kelam şimdi, ilmi bilmeden doğru değildir. Mesela güzel bir işte. bir Yani bunu gerek var madem çıkacak. işte biz de onu Biz de aynı şimdi fikirdeyiz. Yani güzel rüya, ulu orta herkes anlatılmaz. Anlatılmanın sebebi olması lazım o da nedir? Tabir etmektir. Ya da rüyanın içerisinde şunu anlat diyorsa onu anlatırsın. Mesela rüya vardır ki içinde beşaret vardır, müjde vardır. Bunu falan adama anlattır. O zaman gider anlatır. O başka. Ama seninle ilgili başkasını ilgilendirmiyor. Dolayısıyla niye anlatacağız? Ama kesinlikle ben rüyayı gördüğüm için böyle oldu, görmeseydim öyle olurdu, bu yanlış. Kader e, böyle anlarsanız e, yani çıkmaza gireriz. İnsan uyduğunda ruhu nereye gider? Rüyayı günlük yaşantımızdaki meşguliyetlerimize göre mi görüyoruz? Yani gördüğümüz rüyalar neler etkiliyor? Tabii bunların hepsi etkiliyor. Anlattık ya çok çeşitli rüyalar var. Bir kısım rüyalar günlük yaşantılarımızla yakından ilgisi vardır, etkisi vardır. Ve öyle görürüz. Tamam. Evet bitirdim ben de... Evet, akşam yemeğini, biz kahvaltısını kurabahan sana mikrofonu teslim edeyim. Bu konuyu da burada bitirelim. Şimdi e, hanım yemeği hazırladı. Şimdi yeter artık diyor. Yani daha fazla benim sabrımı tüketmeyin diyor. Siz de bunu anlayışla görürsünüz. Başka rüya falan görmeyelim. Allah razı olsun. Amin. Siz de buyurun, siz de buyurun. Esselamu